Şam efendim Şam efendim de kara diyorlar de kara diyorlar de kara diyorlar. Persanefen. All material Türk of, yani Türkiye e tek arkasındaki komedi programı Persanefen'i sevgili saygıdeğer dinleyiciler ülkemiz bir Referanduma doğru giderken referanduma hayır diyeceklerle evet diyecekler arasında e, saflar belirlenmeye başlandı. E, biz de bu süreçte e, sokaktaki vatandaşın referandum hakkındaki görüşlerini almak üzere şu anda İstanbul e, sokaklarında Beyoğlu'ndayız. E, canlı yayındayız değer dinleyenler. Hemen e, ilk e, vatandaşımız olsun. E, beyefendi bakar mısınız? Bakarım tabii. Hangi kanal? E, Perişan efendim. Canlı yayın mı bant mı? E, canlı. Ha iyi o zaman ben prensip olarak bant yayınlarına katılmıyorum da çok cansız oluyor. E, merak etmeyin beyefendi canlı. Hemen sorumuzu sormak istiyorum. Burada e, bekleyenler var. E, referanduma evet mi diyeceksiniz hayır mı beyefendi? Vallahi ben bağımsız oy atacağım. E, bunda bağımsız diye bir şey yok. Nasıl yok lan ne demek yok. Bağımsız aday olmadan seçim mi olur ya? Beyefendi seçim falan yok. Bu referandum. Yani anayasa değişikliğine evet ya da hayır diyeceksiniz. Yani ya evet diyeceğiz ya da hayır mı diyeceğiz? Evet. Evet mi dedin? Evet evet dedim. Ha, bak bir daha evet dedin. Bir dakika içinde tam beş kere evet dedin. Siz basinsiniz, tarafsız olmanız lazım ama ısrarla evet dediniz. <gülüyor> beyefendi evet dedim de ben size evet dedim. Referandum'a evet demedim. Ha, yani sen o zaman referandum'a evet demeyeceksin. Yok öyle bir şey de demedim. O zaman hayır diyeceksin. Ya yok canım. Ya ne hayır beyefendi? Benim ne diyeceğimdir? Siz iki önemli lütfen. <gülüyor> Ya Ömer Bey iki saatten beri konuşuyorsun o da. Ya bizi de sormayacak mısın? E soracağız beyefendi. bir dakika. E evet dinleyiciler hemen bir başkasına doğru yöneliyoruz. Eee hanfendi E, e, hanımefendi, hanımefendi. e be, beni mi benim mi sordun Ömer Bey? Benim dedim. Yok beyefendi şu bayana dedim. E bana sormayacak mısın onu? Ya Allah'ım ya. Ya beyefendi hanfendi var. Sabah biri bekliyor burada. Önce bir ona soralım. Ya ben şey etmiyordum da beni sormayacak mısın? Ne zaman soracaksın bana? Ay bana soracak. Ne şey diyorsunuz? Ne demek şey ediyon lan? Adam bana bakıp sordu az önce görmedin mi sen? Adam beni soruyor işte. Ben bana soruyor dedim. Sen yok şu bayana dedi. Ne var bunda? Niye bu kadar büyütülüyor anlamıyor ki ben bu meseleyi? Ne yani konuşma mı yasak bu ülkede? Demokrasi var bu da? E işte var ya biz bak. İşte bu yüzden gelişemiyoruz biz. Lütfen arkadaşlar bak ben rica ediyorum. Birbirimize açık saygılı olam ya. Fair Play Station diyorum ben burada bak. Şurada iki kelime üst üste konuşturmuyorsunuz ya. Bu mu demokrasi kardeşim? Bu mu özgürlük ya? Evet. Açılın, açılın kardeşim. Açılın ben polisim. Ne oluyor burada? Aa bak polis bile hükümet yanlısı. Açılın, açılın diyerek olay mahalline intikal etti şurada ya. Beyefendi çarptırmayın. açılım demedim. Açılın dedim. Açılın alo. Arkadaşlar ülke bakın hassas bir dönemden geçiyor. Açılın yerine çekilin diyebilirsiniz mesela. Niye o kelimeyi kullanmayınız? Kaçılın diyebilirsiniz mesela. Bak çekilin, çekilin deseniz laf hiçbir tarafa çekilmeyecek. İşte bu yüzden gelişemiyoruz arkadaşlar. Bizim bu ülke olmayacak ya. Olmaz ya. Beyefendi lütfen. Bir dakika. Bir dakika. Beyefendi ortamı provoke ediyorsunuz ya. Lütfen canlı yayındayız. Siz kimsiniz ya? Ee, Ömer Pekin ben. Yazan oynayan teknik e, e, montaj. Ha, peki sorun ne? Ee, sorun şu. Referanduma evet mi, hayır mı diyorsunuz. Onu soruyoruz. Kardeşim sorun dediğim o değil. Yani problem ne? Ee, problem falan yok Memur Bey. Referandumla ilgili hatta görüş alıyoruz. Peki siz halktan görüş almak için polisten görüş aldınız mı? <gülüyor> almadık. Ne demek almadık beyefendi? Bak yaya trafiğini tıkadınız. E, memur bey kusura bakmayın biz... Evet, evet memur bey ben bu adamın e, e, ee... Beyefendi bir dakika, bir dakika memur bir bey dakika, kusura bak. Hop hop hop hop hop. Bir dakika ya memur o, bey bir dakika. Lan sus. Bu tiplere sormayın bunlar canlı. Cihaz veriyor. Lan sus ya. dedim ya Allah Allah. Memur bey. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Bana dedi ki oyunu kime vereceksin? Ben de dedim ki bağımsızlara oy vereceğim. Ama da dedi ki veremezsin ya evet diyeceksin ya da hayır diyeceksin. E bu benim özgür irademi ipotek altına almaktır ya. Mesela ben ne evet ne de hayır diyeceğim belki. Belki diyeceğim, belki demeyeceğim. E o zaman ne olacak? Beyefendi öyle demedik yani. Bir dakika yani. bir dakika beyefendi ne var Mevur bunda Bey. ya? Bir dakika birader. E? Beyefendi ne var bunda ya? Bu seçim değil referandum. <gülüyor> Evet ya da hayır diye oylama yapılır. Evet bakın polis bey de öyle diyor. Ee, anladım. Bu polis de hükümetin adamı. Belliydi zaten kıyafet. Peki memur oldu. bey siz referandumda ne diyeceksiniz? Evet mi hayır mı? Ee, görev başındayken siyasi açıklama yapamam <gülüyor> birader. Evet dinleyenler halkımızın referandumla ilgili görüşlerini almaya çalıştık. Gelecek bölümde halkın referandumla ilgili nabzun tutmaya devam edeceğiz. Perişan. Ee... Efendim berişan. Türkiye Radyo'da, Türkiye Radyo'da. Beşen hafı, şükürlü kadar. Beşen hafı, belki çift saatlerde yalnızcağı Dünya Radyo'da yazan Ben Umar Pekin oynayanlar. Ben Umar Pekin, Mustafa Sarıtaş, Fırat Paşa Yiğit, Teknik Yapım, Ben Umar Pekin. Aha, dinleyin dinleyiciler.